Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'dayız. Kalmuz'la güreşiyoruz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Nasılsın Başladık. Diyeceğim? Bir pazartesi sabahı yeni bir hafta başlangıcı. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ya ben de iyiyim. Sabah bir telaş oldu yine. <gülüyor> Evet, internet bağlantı hmm. sorunları yaşadık ama şu an iyi herhalde. Evet, stüdyomu özledim. <gülüyor> evet, ben de özledim gerçekten ya. Her şey kusursuz hmm. ya da kusursuza yakındı yani. <gülüyor> Bugün <gülüyor> ee, feryal var, teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, eksik olmasın. Kesleyen dolayı. Evet, teşekkürler. Evet, Olur, teşekküre teşekkür. bir devam edeyim ben. Haftalardır tamam. artık bir yakınımızmış gibi hissediyorum. Sevgili Sinem Demir Özteker ve Dinçer Teker'e bu programımızın destekçisi ikisi de. Radyomuz ve programımız adına teşekkür ediyoruz. Evet, ben de sosyal medya hesaplarımıza atlatayım. Atıl Kanunusla Güleşi Gmail adresimiz var. Kanunusla Güleşi in Instagram adresimiz ve Kanunusla Güleşi Twitter adresimiz var. Twitter'ı daha aktif olarak kullandığımızı belirteyim. Devam edelim. Aslında... E İyi gelen şeyler başlığı altında haftalardır hastane ve sağlık kurumlarına baktık. Hı hı. Geçen haftayla birlikte iyi gelen şeylere içeri ve dışarı penceresinden bakmaya çalışıyoruz. Devam edelim değil mi Evet canım. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz malum salgın koşulları bizi içeriye soktu. Uzun zaman sokağa çıkma yasakları oldu. Kah dışarıyı özledik, kah içeriden memnun olduk. Bunlarla ilgili geçen hafta bayağı bir konuştuk Kerem'le. Aynı zamanda içerisi, dışarısı sözcüklerinin kökenlerinden, etimolojilerinden bahsettik. Aslında bizde yarattığı çağrışımlardan bahsediyorduk. Daha çok salgın bazlı içeriye ve dışarıya nasıl baktığımız üzerinde durduk. Fakat çağrışımla ilgili çok fazla şey var bu iki sözcükle ilgili. Devam edeceğiz e, bu programımızda da. Şimdi Bunu içerisinde... Anlatırken... Evet. Ha, ha, söyle tamam. söyle. Yok yok. <gülüyor> ya şimdi şöyle, e, çok belki özel bir hikaye olacak ama bir böyle pencere de, demişken pencereden bakıyoruz deyince malum sen biliyorsun bir ufaklık var bizim yeni doğdu 5 aylık bebeğimde. Evet. E, Renan. Canım oğlum, oğlum. Şimdi tabii bu korona sürecinde bir bilme vesile oldu, öyle bir şans oldu diyeyim, şanssızlık gibi zaman. içeri ve dışarı deyince hep aklıma geldi. Yani şimdi gün içerisinde sürekli dolaştırıyorum, özellikle o karantina günlerinde. işte evimizde de bayağı hayli pencere var. Her pencerenin dışında farklı insanlarla temas ediyoruz o aklıma geldi. Bir işte atıyorum kütüphane odasında karşı komşumuzla bir temas halindeyiz. İşte arka pencerede başka komşularımızla temas halindeyiz. Aa tabii ee, doğru. Aslında de, komşu yani. kelimesini de getiriyor. Bunu düşünmemiştik. En azından ben düşünmemiştim. Düşünürlük komşularla... biz günlerinde komşularımız, hatta geçen hafta bir komşuma da teşekkür ettim. <gülüyor> Bu hafta dediğim hatta alt komşumuz var. Muhammed sabah karşılaştık abi ne yapacaksın dedi. cam yayına gireceğim dedim. O da flash taşını <gülüyor> ediyordu. Öyle yani. Evet evet etmedi, komşu sözü. Yok canım e, muhabbet şeklinde devam ediyor bizim programımız zaten. E, bizim de öyle komşularla e, zaten bir bağımız vardır ama arttı. Keza e, ya internet üzerinde de e, komşuların balkonda birlikte söyledikleri şarkılar yaptıkları serenatlar evet. bazen kavgalar gibi şeylere e, tanık olduk. E, i̇çerisi ve dışarısı e, içerisi, evi dışarısı sokağa direkt anımsatıyor diye iki alt başlıkta ele aldık. Hatta sokakla ilgili size yakın zamanda ufak bir sürprizimiz de olacak. Şimdi sokak demişken ben her şeyi bir anayım dedim. Malum geçen hafta Pride haftasıydı ve pazar günü de çok büyük bir yürüyüş olurdu Beyoğlu'nda. Sonra yasaklandı falan ama hem bir yürüyüş protesto başlığı altında, Pride Haftası'nı hem de e, bu ırkçı e, cinayetler ve e, yaklaşımlardan ötürü haftalardır süren e, Black Lives Matter e, yürüyüşlerini protestolarında sokak ve dışarısı bazında bir anmış olalım. Evet. Ee, Orada belki hak arama e, anlamında sokağın önemi ortaya çıkıyor. Evet. onu da düşünmeden e, etmeyelim altını çizelim. Bir hak arama noktası olarak. Çünkü sonuçta hani hem içerisi hem dışarısına bakarken e, evde oturduğumuz yerden hak aramayla dışarıda sokaktaki hak arama arasında e, farklılıklar Fark var. var. Gerçi işte kolluk güçlerinin, güvenlik güçlerinin, e, orduların daha da güçlendiği bir dünyada ev içerisinde de artık e, hak arama yöntemleri işte, özell özellikle internet üzerinden e, hackerlarla İşte sosyal medyayı kullanarak e, evet. protestolarlar. Hikara bile gerek yok bazen. E, aşağıya konan e, beğeniler, beğenmemeler ya da eleştiriler falan evet. gibi şeyler de bugünlerde de güncel. Doğru, hak artık evet, içeriden de dışarıdan evet. da aranıyor. Evet doğru evet. Efendim evle ilgili bir kere bu evin biraz daha sığınmayı rahat olmayı kaçılan bize ait bir yer oluşunu çağrıştırışı böyle bu evim evim güzel evim diye bir ifade vardır aslında daha çok yabancı bir söyleyişin bizde de artık kullanılış hali gibi nasıl bir rahatlık Kerem bu evdeki rahatlık? Sen bazı ya eşyalar şimdi, bazında düşünmüştün. Kıyafetler bağlamında bak, bakıyoruz tabii. Baktım ben biraz düşündüm. Herkesin bildiği şeyler belki ama hani içerideki e, ve dışarıdaki o sahne halinden, içerideki rahatlık haline dönüşle birlikte kılık kıyafetlerimize de bir dönüşüm oluyor. İşte atıyorum pijama diye bir gerçeklik var. Hani pijamayla insanlar e, sokağa pek çıkmıyorlar. Çıkanlar var tabii de bu. Hatta klasik görüntüden görüntü de antiklik alanlarında pijamalı. Evet. Ve atıklı, Doğru. Yani, formu haricinde pek hani görmüyoruz. Yani şortlar. Atıyorum evde kendi kişisel bakımımıza nak içerisinde daha az özen gösteriyoruz. belki İşte istediğimiz zaman duş alıyoruz. Bazen yıkanmıyoruz. Saçımız başımız dağınık oluyor. Ama dışarısının dışarının bir sahne olduğunu da hani göz ardı etmemek gerekir. Yani bu evet, sahne içeride o pecmürde şey pecmürde halin dışarıya yansıması farklı oluyor. İşte makyaj geliyor artık işte bir yandan. Bir yandan kişiler roller kesmeye başlıyorlar, roller oynamaya başlıyorlar. Hmm, hem kıyafette kali... hem tavırda. Evet. Ütü evet. diye bir gerçeklik var mesela. Ütü işte içeriği dışarıya bağlayan bir alettir, evet, öyle gözümün <gülüyor> önünde canlı <bir gülüyor> Ütü evde ama dışarısı için <gülüyor> var. <gülüyor> Evet, <gülüyor> değil evet, mi? evet, evet. Saçına sakalına e, özen göstermeler e bir de hani bu gösterme halinin tabii en özellikli yerini gösterme halleri de var yani bir yandan o aklına geliyor değil mi onu ön, ön plana çıkarmak dışarıda ne gibi yani insanlar e, dedi en işte atıyorum çok havalı saçları vardır da, daha daha çok ona dair bir özen ha, evet, işte. evet çok güzel elleri vardı atıyorum çok güzel bacakları vardır. En özellik, özellikle yerini göstermeye dair de bir böyle bir hal geldi aklıma. Ha, çok evet ben. evet doğru. Marjinal doğru. yönlerini yansıtmak gibi e, bir, bir hal var aslında. Hani çok görüyorum sık sık dövme yapan insanlardaki artış inanılmaz. E, evet. yani Elinde, kollarında, dizlerinde, baldırlarında gençler özellikle e, dövmelerle çıkıyorlar. O marjinal yönlerini yansıtmak, farklılığını yansıtmak anlamında Sokağı kullanıyorlar, öyle bir öyle. Doğru. Göstermenin bir parçası gibi haklısın. Hatta dışarı kıyafeti denir bazı kıyafetlere. Hani onlar evde giyilmez böyle. O çok e, ipekli, şık, e, bir takım e, kesiminden ötürü zaten evde rahat edemeyeceğimiz kıyafetler. Evde ise hatta bazı ev kıyafetleri vardır. Böyle biraz sararmış, solmuş. E, dışarıda hiç giymeyeceğimiz şeyler onlar evde giyilir. E, sevgili dinleyicilerimiz de bize evde aşırı peşmürte zannedecekler bu konuşmalarda ne var? İşte bu görüntünün dışındaki ruh hallerine de biraz değinmek gerekirse bir yandan evin Sığınılan, kaçılan bir yer olduğu gerçeği var. Fakat Kerem'le geçen haftaki programımızda da şunun üzerinde durmuştuk. Mesela kaçmak. Daha çok insan evine kaçıyor dışarının gürültüsünden, savaşkanlığından, yorgunluğundan, trafiğinden her neyse olumsuz yanlarından gibi. Ama bazı evlerde var ki o evlerden dışarıya kaçılıyor. Yani evdeki baskıdan, ilişkilerden. E, işte e, kapalılıktan ötürü. E, Tabii, hemen her sözcük... Aklıma da geldi bir yandan Didemciğim. Yani ha, aslında hangi... atıyorum öyle bir fiziki koşullar vardır ki şehri trafiği içerisinde. Bu sefer de dışarı kaçmaya işte atıyorum doğaya kaçmaya çalışıyorsun. Ha bir de öyle dışarı o, var. Doğru söylüyorsun. O aklıma geldi. Şehirden dışarı. Evet. E, hatta ülkeden dışarı. Öyle bir durum da var. Evet. Son zamanlarda Türkiye'den de çok fazla dışarıya giden insan oldu son e, 7-8 yıl içerisinde. Evet başka e, biraz daha böyle e, görsel şeylerin dışında e, baktığımız zaman mesela insanlara yönelelim şey olarak kimlerle ilişkiler kuruluyor içeride dışarıda. E, evimiz daha çok yakın kişilere açık. E, samimi olduğumuz insanları kabul ettiğimiz bir yer e, ama Hı -hı. dışarısı böyle herkes kalabalıklar zamirler e, üzerinden gidecek olursak hani evde ben biz aile var Hı -hı. dışarıda o onlar başkası öteki yabancı var Hı -hı. böyle düşündüm bir yandan e, sal e, dışarıya ait ve sal içeriye ait e, çalışma biçimleri var o aklıma geldi benim atıyorum seyyar satıcılar var değil mi? Ee, Dışarısı evet. Evet çöp iççileri var. Ee, karayol çalışanları var. Özellikle yazın bu sıcaklarda çalışan o emekçilere selam olsun bir yandan. Evet. İşte çok tipik bir mahalle bekçisi var. Hala var bekçiler. Tabii de şimdi çocukluğum başka aklına geldi. Hep dışarıda gördüğüm işte değil. güvenlik evet. kolluk müşteri gibi. Simitçiler işte sokak satıcıları. Bir yandan burhan pazarlama aklına geldi. <gülüyor> evet, evet e, okullarda hani, <gülüyor> e, çok sık gördüğümüz. Bir ofis çalışanları var tabi. hani yine son dönemde çok da e, koronayla birlikte isimleri çok anıldı hani büro çalışanları. Değil mi? Evlerinden çalışmaya evet. başladı insanlar. Ya da e, işçiler, e, fabrikalarda. E, ama kadınları diyebiliyoruz. Çalışanı... Diye çalışanlar. Evet orada iş başlığı altında belki yani iş aslında dışarıyı çağrıştırıyor gibi bir yandan sonra kurumlar da dışarıya ait ee, pek çok kurum işte e, vergi daireleri e, bankalar e, bürokratik bir sürü kuruluş veyahut da işte mahkemeler şunlar bunlar hepsi dışarının e, iş dışarıda e, ama Evde de ev işi var ve e, sanki diğer bahsettiklerimizin hepsinin şöyle ya da böyle belki çok zorlu ve uzun mesai saatleri var ama ev işinin öyle bir mesai saati yok. Her saat e, gece yarısı sabahın körü e, var olan bir iş e, ne yazık ki daha çok kadınların üstünde olan bir iş. Ee, yavaş yavaş böyle daha ruhsal yanlarına içerisinin dışarısına gireceğiz ama bir şarkı arası verelim. Zamanı geldi gibi e, görünüyor. Ee, Delirius'tan dinliyoruz. Inside, Outside. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güneş, İçerisi, Dışarısı sözcükleriyle devam ediyor. Güzel şarkı. Efendim? beğendin mi? Ben de çok sevdim. Ee, bu İngiliz şeyli, altyapılı parçaları hep çok seviyorum. Efendim e, dedik ki yavaş yavaş e, biraz da e, iç dünyamızla duygularımızla ilgili yanına sözcüğün gideceğiz şimdi bu dışarısının biraz da yabancı olma hali birtakım sözlerimizde deyimlerimizde de var mesela dış kapının mandalı denir çok alakasız olan kişiye Ya da birisini dışlamak diye bir ifade var. Evet. Keza bir takım düşmanları dış mihraklar diye evet, doğru. değerlendiriyoruz. Dışarıdan ee... evlenmek diye bir şey var. Dışarıdan evlendi. Evet evet. Dışarıdan evlendi. Dışarıdan evlendi. Doğru, bizden değil. O, o yanı çok ağır basan bir dönem yaşıyoruz. E, gene e, o e, bizden olmayana dışarılıklı denir. Hatta taşra sözcüğünün kökeninden de bahsetmiş. Taş da dış sözcüğüyle e, bağlantılı aynı anlamda diye. E, bir de işin tabii bu hani e, dışarıya kaçma, eğlenme, içeriyle yetinmeme hali için gözü dışarıda ifadesi var. Evet. İçe Sadece o anlamda kullanılmaz ama gözü dışarıdıklar yani o evet. anlamda da kullanılır. Evet, Hı. biraz şey, çapkınlık manası da var yani değil mi? Çapkınlık. Tabii, tabii. <gülüyor> evet çapkınlık tabi tabi. Evet, içe gelince mesela içten diyoruz samimi olan insanlara, daha çok bizim içimize doğru giden bir yol, bir şeyin iç yüzü diyoruz. İki sözcüğü de içinde barındıran içli dışlı ifadesi var ve buradan e, hep iç dünyamıza gideceğiz dedik işte o iç dünyada ne var mesela içe dönüklük içe kapanma e, bu sözcüğün de içinde kapanma ikinci sözcüğünü barındırışı e, ilgi çekici Çünkü mesela dışarı açılanıyor içeride kapanıyor e, dışarısı bir yandan bir tür uyaran gibi e, içeride bir e, Başka ne var? Ee, hani dışı seni içi beni yakar diye bir söz var. Onu da atlamış olmayayım. Ee, hmm. Aslında çağrışımla ilgili söyleyecek çok şey var. Artık sona doğru biraz bölük pörçük olmaya başladı. Ee, ben içkin ve içgüdü sözcüklerini de bir anmadan geçmeyeyim ve Türk Dil Kurumu sözlüğünü sana paslayayım Keremcim Aslında bu e, Endo'dan bahsedecektim. Ben sonrasında... Vereyim pası o zaman sana. Şimdi terkekede dışarı ve dışarısı, iç içeri ve içeris içerisinde bakıyoruz. Dışarı, dış ve dış yer, hariç anlamları var. Hariçten pek bahsettik. Harici, dahili. Değil dışarısı, Evet. Evet. Kişinin dışarı denildiği zaman anlam olarak yine kişinin konutundan ayrı olan yer anlamı var. Bir de yurt dışı. Sen de söyledin. Yurt dışı anlamda kullanılıyor. Az da deyimler başladı. İşte dışarı atmak olmak anlamında. Dışarı çıkmak dışarı çıkmak derken işte büyük abdest almak anlamında bir anlamı var. Dışarı vurmak, işte belli etmek açıklamak anlamında ee, dışarıdan evlenmekten bahsettim. İşte dış evlilik bizim cemaatten değil hani bizden biriyle evlenme dış evlilik yaptık gibi. Evet, dış kelimesine bakalım. İşte dış kelimesinde herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunan ayan yer hariç iç karşıtı ee, bir konunun kapsamına girmeyen şey anlamı var. E, görülen, içte bulunmayan yüzey anlamı var. E, yabancı ülkelerle ilgili anlam var dışın. E, yine bir, bir insanın, bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları anlamı var. Sen, e, pardon ötesinde... Keremcim dışarısı demişken e, sabahleyin e, Açık Gazetede dinledim. E, Avrupa ülkelerinin Bu gene sınırları kapama, işte içeriye dışarıya girme çıkma hikayelerinde üç ülke özellikle sınırlardan girme ile ilgili şu anda belli bir yasağın içinde biri de bizim ülkemizmiş. Diğerleri de Amerika ile Rusya yanılmıyorsam. Evet buyur kestim ama tam dış ülke deyince İçim, iç, aklıma geldi. İçimi daralttın Didemciğim. İçeri <gülüyor> daraldı. <gülüyor> İçeri ve içerisine bakalım istersen TEDK'de. İçeri, i̇ç yan, iç bölüm anlamı var, yine yüz, iç yüzey anlamı var. İç yüzeyde, iç bölümde anlamı var içerinin ve içerisinin. Zarf olarak iç yana, iç yana doğru anlamı var. İşte atıyorum, atıyorum kullanmayacağım. Çocuk içeri kaçtı var örneğin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, i̇çeri ve içer, içerisinin yine gönül, yürek anlamları var. Hapishane anlamı var. Bir yandan işte içeri atmak vardır, diyorsun. hapsetmek. Evet. İçeri tıkmak var. İçeri girmek. Yine. Evet. İçeri düşmek var işte hapse girmek. Bir de içeride olmak bile. Bir, bir, bir yandan hapishanede olmak anlamı varken bir yandan da e, zarar etmiş, borçlanmış olmak tabii. anlamı var içeride olmanın. Evet. İç kelimesine baktım TDK'de yine. Herhangi bir durumun e, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer dahil e, bir yandan oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu anlamı var. Cisimlerin Yüzeyleri arasında kalan her nokta, işte tahtanın içi çürümüş örneği var. E, ten ile dış giysiler arası iç anlamı var. İşte kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm ekmek içi anlamı var. İşte hmm. hepimizin bildiği pirinç, soğan, baharatla hazırlanan, dolmalarla kullanılan karışım anlamı var. Aa, evet buna iç bilal var. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İçtenince i̇ç mide bağırsak karın anlamı varmış. Var i̇ç hastalıkları. Yani çok, çok zengin. Çok. Ee, TDK'de bunlar var Didem'ciğim. Sen iç demişken ben hemen e, bu etimolojiturkçe.com'da e, endo sözcüğü aslında eski Yunanca endondan geliyormuş. Gene iç, içerisi içeride olan anlamında. Sonra sonundaki... E, Harfte düşerek İngilizce ve Fransızca'da kullanılan bir baş sözcük gibi olmuş. Özellikle tıpla ilgili pek çok sözcükten aşinayız aslında. E, Endokrin, evet, endoskopi endodonti, e, sonra hani işte iklimle ilgili endotermik e, gibi sözcükler pek çok sözcüğün başında var. Başka... E, İçerisi ve dışarı söz, sözcükleri bir e, mesleği çok e, doğrudan ilgilendiriyor. Pek çok mesleği ilgilendiriyor belki ama mimarlık, e, bir kere iç mimarlık diye bir şey var yani. E, onun dışında bütünüyle iç ve dış üzerine kurulu bir meslek aslında düzenlemeleri. E, bu arada tabii diğerine dış mimarlık denmiyor öyle diyenler de var ama e, keza resimde Çok önemli içerisi ve dışarısı böyle açık hava mimarisi, dışarı ressamları, ifadeleri kullanılıyor. Hani bu işte Monet, Söro gibi hep dışarıda gün ışığını kullanarak çizenler, boyayanlar. Ya da ev içi resminin o eski Hollanda resminde devreye girişi, ev içi detaylarının çok önemli oluşu gibi. Gene Banksy dışarı ressamı olarak anılabilir. Ee, bir de biz e, hemen Instagram'dan bir dinleyicimiz sabah yazmış. Murat Hamunga'nın sözleri yeni türküde seslendirmişti. Ya içindesindir çemberin ya da biz bütün dışında dizelerini. Onu da almış olalım bir e, programımızda. Ee, severim çok severim ben o şarkı. Ben de çok severim. değil mi Melodisi de çok güzeldi Parçanın adında olmadığı için onu seçmedik ama 2-3 e, dakikamız kaldı. Ben e, hem çok sevgili kitapçımız Kadir Düz'ü de bir anarak Kabalcı yayınlarından basılmış. Hep gittiğimizde ondan kitap alıyoruz. E, Kabalcıdan e, Arthur Schopenhauer'un Yaşam Bilgeliği üzerine aforizmaları var. E, çok kısa birkaç paylaşımda bulunacağım. E, dışarısı Bulunca. ve... İçerisine evet çok güzel anlatmış Chopin Ağur. Mesela Ee, dışsal mutluluğun keyif kaynaklarının doğaları gereği son derece güvensiz, nazik, geçici ve rastlantıya tabi olduğundan bahsetmiş. Ve e, şartlarda en ufak bir değişiklik olduğunda kolayca aksayabildiklerinden, elimizden kaçtıklarından bahsetmiş. Özellikle yaşlılıkta nedense bu dışarıyla ilgili e, şeyler, e, nedense biraz yanlış oldu tabii aslında yaşlılığını fiziksel e, kurallarından ötürü zorunlu olarak sürdü. Sönüyor. Yani dışarıda olma halleri azalıyor, dışarıda yapılan hobiler, iş, cemiyete çıkma e, şeklinde ifade edilmiş. E, oysa insan, e, şöyle aynen kitaptan okuyorum, İşte o zaman insanın kendinde neye sahip olduğu her zamankinden daha önemlidir. Yani iç, içiniz önemli. Çünkü en uzun süre dayanacak olan bunlardır, yani içte olanlar. E, keza başka bir bölüm var keyifli e, bitirirken onunla bir tamamlayalım. İnsan yaşamdan zevk alması açısından dışarıdaki şeylere muhtaçtır. Mala, mülke, mevkiye, işte arkadaşlara, cemiyete dışarıdaki yaşantının mutluluklarına. Bu yüzden bunları yitirdiğinde ve bunlarda kandırıldığını gördüğünde yıkılır demiş. E, bu bir dışarıdan fayda umma hali aslında e, ancak içini yeterince geliştirmişse Ee, ...o zaman... E, ...daha mutlu oluyor... Ee, ...burada... ...çam e, fırtın bir sözü... ...yanlış telaffuz etmeyeyim e, kişiye... ...kullanılmış... ...cemiyetler, toplantılar, partiler... ...alemler, eğlenceler... sifil birer piyestir... ...konusu olmayan... ...biraz makinalardan kostümlerden... ...ve dekordan destek alan... E, ...bu da programın dışında... ...bahsettiğimiz dışarının gösteri olduğu... E, ...halinin altını çiziyor... Efendim, içimizi güzelleştirdiğimiz, dışarıdan da yararlanabildiğimiz güzel bir hafta olsun diyorum ben. Evet. Keremciğim, sana sözü aktarıyorum. Içimizi, i̇çimizi, içimizi karartmadan yolumuza devam edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Camus'la güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Words words Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.